Allah Teala Meaziyat Suresi. Meaziyat demek Arapçada nezaa demek çekip almak demek. Biliyorsunuz bizlere Allah Teala bir ruh bahşetmiş. Bizlere bir ruh vermiş. Hepimizin bu etten, kemikten oluşan bedeninin, cisminin içinde pek de bilmediğimiz, ne olduğunu Allah Teala'nın bize de çok haber vermediği bir varlık daha var. Ne diyoruz buna? Ruh. Ruh diyoruz değil mi? Yani nasıl bir şeydir? Nelerden hoşlanır? Akşam nereye gider biz uyurken? Nerede dolaşır gezer? Yani bunlarla alakalı allah Teala bizlere çok büyük bir bilgi vermemiş. Ama bazı bilgiler vermiş ki mesela öldüğümüz zaman bunu ne, yapın, ne yapıyor melekler? Çekiyorlar. Çekip alıyorlar. Hadis içeriklerde geldiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki müminin ruhu sürahinin su kabının kırba diyor ona. Arapçada da kırba. Kırbanın ağzından damlayan suyun damlaması gibi kolay çıkar. Yani müminin ruhu böyle bir damla nasıl damlar şeyden? Kırba'dan. Öyle çok kolay damlar değil mi? Öyle diyor ruhu Allah'ın öyle. Kafirin ise ruhu pamuğun içine sokulan bikenli teli, düşünün bikenli bir tel, biken, onu pamuğun içine sokup çektiğin zaman nasıl o pamuğu kopartarak gelir, parçalayarak gelir? Kafirin de diyor, ruhu böyle çıkar. Yüce Rabbim, bizleri ruhlarını su kabından damlayan sudanması gibi alınanlardan eylesin. Amen diyor ki Allah-u Teala çekip alanlar Allah-u Teala şimdi surede şeyden hatırlayın Mekke'li müşrikler tekrardan ölüp ölüp öldükten sonra tekrardan dirilmeyi inkar ediyorlar. Nasıl olacak bu işi var? Yüce Allah da bu Mekke'de inen ayetlerin birçoğunda nasıl ki diyor ben sizi yarattım hiç yoktan var ettim, nasıl ki gökleri hiç yoktan var ettim, yarattım. Sizleri tekrardan öldürdükten sonra diriltmek daha kolay. Bunu kabul ediyorsanız, sizi tekrardan dir diriltmeyi kabul etmeniz daha da kolay. Bunu hayli hayli kabul etmeniz lazım. Diyor. Ama bu, bunları demeden önce allah Teala yaratmış olduğu büyük, azim olan şeylerin adına yemin ediyor. Bu surede de meleklerin adına yemin ediyor. Yüce Allah mahlukatından dilediğinin adına ne yapabilir? Yemin edebilir. وَالسَّمَاءِ اِذَاتِ Allah Teala diyor ki, o yüzüne yemin olsun. Gökyüzüne yemin olsun. وَشَّمْ سِوَ Duhaha Güneşe yemin olsun. Yani Yüce Allah, yaratmış olduğu böyle azim, büyük yaratıkların adına yemin edebilir. Ama biz kulları ancak kimin adına yemin edebiliriz? Allah Teala'nın adına yemin etmeliyiz. Yemin etmekle emrolunmuşuz. allah Teala diyor ki o diyor çekip alanlara yemin olsun. Neyi çekip alanlara? Ruhları çekip alanlara yemin olsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i hep söylüyoruz. Okudu, okurken, okunurken anlasak hayatımız biraz daha değişik olur. Yolda yürüyüşümüz değişir. İnsanlarla olan ilişkilerimiz değişir. Niye? Çünkü allah Teala sürekli bize öğüt veriyor kitaplar. Ama bu kitabı böyle anlamadan okunduğu zaman tüylerimiz ürperse de acaba bize ne deniyor bilmeden dinlediğimiz zaman ne oluyor? Tesiri etkisi çok az oluyor. Yani bir kulağımızdan girip bir kulağımızdan çıkabiliyor maalesef. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini Kur'an-ı Kerim'le yapmak, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini hadislerle yapmak, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini sahabe sözleriyle yapmak ve Kur'an-ı Kerim'in tefsirini Arapçayla yapmak yapılacak olan tefsirin en güzelidir. Şimdi Yüzey Allah kitabı Kur'an-ı Kerim'de diğer ayetlere döndüğümüz zaman iki türlü ruh ruhun alınmasından bahsediyor. İki türlü ölümden bahsediyor. Birincisi temiz olan insanlar. Tabii nasıl bir temizlik? Bu maddi bir temizlik değil elbisesi, eli sabun kokan değil, manevi temizlik iman sahibi olan bunların dünyadan ayrılışı var bir ayet-i kerimede bunu aktaracağım şimdi size bir de bir ayet-i kerimede zalimlerin kendi nefislerine zulmedenlerin, çevreye zulmedenlerin günahlarla, şirkle, küfürle zulmedenlerin ölümü var Tabii her gün aramızdan birileri ölüp gidiyor. Bu melekler çekip alanlar. Tamam mı? Ne yapıyorlar? Birilerinin aramızdan her gün kimin sırası geldiyse, kime takdir edildiyse bu ölüm. Çünkü herkese takdir olundu. Çekip alıp gidiyorlar. allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ تَيِّب۪ينَ Güzel olan, tayyip olan, temiz olan insanların diyor melekler ruhlarını aldığında onlara şöyle derler. سَلَامٌ <gülüyor> عَلَيْكُمْ Selamun aleykum. Melekler nasıl geliyorlar insana? Selamla geliyorlar. Selamun aleykum. Utkulul cennete bima kuntum ta'lemû ta'amelûn. Cennete girin. Yapmış olduğunuz amelleri karşılık olarak. Yani onları ruhlarını alırken daha cennetle müjdeliyorlar. Şimdi tabi bu ayet-i kerime Nahil suresi 32. ayet. En'am suresi 93. ayete gelelim. Allah-u Teala diyor ki وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ Zalim olanları Günahlarla, şiitle, küfürle Kendilerine zulmedenleri Ölüm anında bir görsen Ölüm anında bir görsen Şimdi bu dünyada Dün akşam arkadaşlar onu söylüyoruz po Pozitivist bir yaklaşım var Maddeci bir yaklaşım var Gördüğüme inanırım hissettiğime inanırım. Onun dışındakilere ne yapmam? Belki de inanmam. Şimdi Allah-u Teala ise Kur'an-ı Kerim'de bize gözle göremediğimiz bazı şeylerden bahsediyor. Ölüm anında birçoğunuz belki hazır olmuştur ölen kimsenin ruhunu teslim ederken. Kimisi telaş içindedir. Değil mi? Kimisi de böyle sanki birileri ona selam veriyor da o da aleyküm selam diyor böyle huzur içinde sanki ona bir şeyler müjdeleniyordur. Değil mi? Şahit olmuşsunuzdur belki. Allah-u ikinci grup insanlardan bahsediyor. Ölüm anında zalim olan kimselerin halinden bahsediyor. Melekler onlara der ki diyor ellerini uzatarak melekler onlara ellerini uzatır ve derler ki akhriru enfusakum. Haydi çıkartın nefislerinizi. Birisinde selamun aleykum. Buyurun cennete. Birisinde de haydi nefislerinizi, ruhlarınızı çıkartın. Böyle azarlayarak melekler ne yapıyorlar? kitap ediyorlar. Diyorlar ki onlara bugün el-yevme tuzzevne azâbel hûni imâ kuntum tekûlûne alallâhi gayrel hak. Bugün Allah'ın adına konuşmuş olduğunuz hak olmayan şeylerin karşılığı olarak sizlere ne yapılacak? Karşılık verilecek. <gülüyor> ya, çetin bir hesap var. Birisinde cennetle müjdelenmek var. Birisinde ne var? Hesap var. Demek ki melekler Allah-u Teala bu surede böyle buyuruyor. Nazihat suresinde Ben nazia'ti غَرْقَى çekip alırlar. Telekler çekip alırlar. Wan nasitat neşta. bu çekmek ya sert olur ya da wan nasitat neşta yumuşak. Eminen ne dedik? Hadiste ne diyordu? Su kırbasının, su kabının ucundan damlayan su damlası gibi. Kiminin ruhu öyle alınacak, kiminin ruhu öbür türlü alınacak. Wes sabihat sebha o melekler ne yaparlar yeryüzünde gökyüzünde yüzerler öyle bir varlıklar ki allah Teala onları neyden yaratmış nur nurdan yaratmış hakikatini bilmiyoruz göremedik allah Teala bize göstermedi ama görenler var mı var kim gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cebrail aleyhisselam diyor, iki kere gördüm iki kere yani kendi halinde gördüm olduğu hal üzere 600 tane neyi vardı diyor Cebrail'in? Kanadı vardı. Şimdi meleklerin kanadı var. Nasıl kanat gördük mü bilmiyoruz. Kuşun da kanadı var ama kuşu gördüğümüz için biliyoruz. Diyor ki o 600 tane kanadı ile ne yapmıştı Cebrail? Bütün ufku, göğün üzerindeki ufku kapatmış, örtmüş. Çok büyük bir varlık. Tabii bize göre çok büyük bir varlık. Bu melekler Yeryüzünde dolaşan melekler var. Böyle ilim meclislerine geliyorlar, sohbetlere geliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat çekenlerin salavatını alıp götüren, taşıyan melekler var. Rahmet melekleri var, azap melekleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gökyüzü diyor inliyor. Gökyüzü inledi. Yani gökyüzünün bir inlemesi, gıcırtısı var arkadaşlar. Duyuyor muyuz, duymuyoruz. Evet, yani şimdi şu masayı şöyle biraz bastırınca Evet, buna ne diyor Arapçada? Gizırtı. Yani Türkçe'de gizırtı. Arapçada enin. Diyor ki Selam, gök gökyüzü diyor inledi. İnlemesi de diyor haklı bir şeyden dolayıdır. Diyor her dört parmak mesafede gökyüzünde her dört parmak mesafede bir melek vardır. Secde halindedir. Yüce Allah'ı tesbih eder. Yani o halde ne Ne yapıyor? Güce Allah'ı tesbih ediyor. Gök dolu yani. Boş değil. Allah'a ibadet ediyorlar. Bizim gibi de değil yani. Biz de öğrenince 5 vakit namazı camide kıldığımız zaman 5te 5 beş yaptıysak tam tabiri camide böyle bir şey geliyor değil mi insana? Ay bugün 5 5 beş yaptık, bir de oruçluyuz. Demişler ya bir adam namaz kılarken görmüşler demişler ya adama bak ne huşuyla namaz kılıyor. Ne güzel de namaz kılıyor. Adam namazda demiş oruçluyum aynı zamanda. <gülüyor> Bir de demiş oruçluyum. Yani allah Teala'nın bu ibadete ihtiyacı yok arkadaşlar. Yani bu namazımız, orucumuz. Yani Yüce Allah'a böyle ibadet eden, Yüce Allah'a ibadet eden hem de o halden hiç ayrılmayan kulları var Allah'ın. Melekler. Kıyamete kadar secde halinde Allah tesbih ediyor. Subhanallah diyor, Subhanallah, Subhanallah diyor. Onun yaptığımız şeyi çok büyük görmeyelim. Biz böyle insanoğluna ne vardır? Yaptıklarını da övülme, yaptıklarını böyle çok büyük görme vardır. Ama Allah muhafaza, kıyamet gününde bunlar boşa çıkabilir. allah Teala yani bizleri, amelleri dolu olan amellerinin karşılığında cennet hak eden kullarından eylesin. Amin. Yani o gün bazı yüzler vardır, yorgundur, çalışmıştır, gayret etmiştir ama boş. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam ne yapıyorlar? Kabe'nin temellerini yükseltiyorlar. Öyle değil mi? Şimdi bu ameli yapan, bu ibadette bulunan iki peygamber olmasına rağmen, peygamber olmalarına rağmen, yaptıkları amel o kadar hayırlı bir amel olmalarına rağmen ne diye dua diyorlar? Rabbena tekabbel minna. Rabbimiz bizden bu amelimizi ne yap? Kabul et. Bir alim diyor ki yani İbrahim aleyhisselam ve yaptıkları amel bu olmasına rağmen yaptıkları ibadetin kabul olması için böyle bir arzuda, bir talepte bulunuyor. Bundan endişe duyuyorlarsa bizim durumumuz nicedir. Biz her kıldığımız namazı diyoruz ki kabul oldu. Her tuttuğumuz oruç kabul oldu. Her verdiğimiz sadaka kabul oldu. Bilmiyoruz. Umuyoruz ki allah Teala ne var Amellerimizi kabul eder. Bu korkuyla yaşarsak bu korku bizi neyden korur? Riyadan korur. Gösterişten korur. Evet. فَالْسَابِقَاتِ <gülüyor> سَبْقَا Bu melekler ne yaparlar? Yarışırlar. فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَىٰ <gülüyor> Allah-u Teala'nın onlara vermiş olduğu işleri tedbir ederler. Ne demek tedbir eder? Yönetirler. Melekler. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّا O gün yeryüzü sarsıldığında yani böyle insanlar öyle bir zaman gelecek, öyle bir dönem gelecek ki böyle 7.8'ler falan değil çok büyük sarsıntılar olacak. Hatta Medine düşünün bugün Medine'ye gitmek istiyorsunuz. Hocamız gidecek misiniz hocamız? Haftaya mı gidiyorsunuz hocam? Ay şey, i̇ki hafta sonra gidiyoruz Fikret hocamız Medine'ye. Şu anda Medine'ye gitmek istiyorsunuz. Hacca giderken giderken Kura'ya giriyorsunuz. Umre'ye giderken kalabalık var. Ahir zamanda bu yeryüzü sallanacak diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'de en son artık kıyamet kopmadan önce Kimse kalmayacak. Bir çoban diyor. Sürüsüyle, köpeğiyle gelecek, mescidin içinden geçecek. olacak. Kimse yok. Şunu yani. E Kabe'yi de biliyorsunuz. Hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ha beşli diyor. Bir ne yapacak? İnce bilekli bir adam gelecek. taşlarını tek tek sökecek. Kabe. Aleykümselamun aleyküm. Ahir zamanda o da ne olacak? Harap olacak. Bunlar hep kıyamet alametleri. İşte bir tanesi de ne? Yeryüzü sarsıldığı zaman, yeryüzü titrediği zaman, sallandığı zaman ki buna tefsir haline ediyor ki, sura, ilk sura üfleniş. Sura bir üflenecek. Geçen haftaki dersten de hatırlayın. Önce yeryüzünde Allah'a iman edenler kalmayacak. Kıyamet kimlerin üzerine kopacak? Kafirlerin. Yeryüzündeki insan, en şerli insanların diyor Peygamberimiz. İnsanların en şerlilerinin üzerine Kıyamet kopacak. Ondan sonra herkes ölecek, suğur öflenecek. İlk suğur ikinci İkinci suğur öfleniş tetfe radife Burada da ne olacak? Herkes topraktan dirilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini hatırlayın. İnsanoğlundaki diyor her kemik toprakta ne olur? Çürür. Kemiklerimiz toprağa girdiğimiz zaman ne oluyor? Çürüyor. Yapta 10 gün sonra başlıyor vücut şişip şişip şişip en zayıf noktasından böyle patlamaya. Böyle bir vücuda sahibiz arkadaşlar. Kurtlar, ondan sonra böcekler bizi eve e, olabildiğince hızlı bir şekilde tüketiyorlar. Toprak böyle yiyor yiyor yiyor. Kemiğimiz de gidiyor dişimiz tırnağımız hiçbir şeyimiz kalmıyor. Tek kalan şey ney? Peygamberimiz de haber veriyor bunu. İnsanın kuyruk sokumundaki o omuriliğin altındaki o kemik. Acabuz zembe deniyorlar. Bizim şeyimiz o zanki yani Aslımız tohumumuz İnsan diyor oradan Tekrardan ne yapacak allah Teala topraktan bizi ne yapacak Tekrardan o kemikten Dirilterek Tekrardan yaratarak topraktan çıkaracak Dedi ki ya geçen haftada hatırlayın Aleyküm. Aleykümselam Yani topraktan nasıl çıkacağız arkadaşlar Topraktan çıkış halimiz Şeklimiz nasıl olacak böyle tertemiz elbiselerimiz üzerimizde atkımızı takmışız ayakkabımız boyalı sonra tırnaklarımız kesili her şeyimiz böyle güzel kokumuzda sürmüşüz öyle mi çıkacağız yoksa yoksa suratımızdan böyle gözlerimizden toprakları silerek çıplak, ayakkabı dahi yok sünnetsiz bir şekilde mi çıkacağız nasıl çıkacağız ikincisi gibi değil mi bu masal değil arkadaşlar yani bu çıkış topraktan böyle kalkış allah Teala'nın kitabında haber verdiği hakikatlerden gerçeklerden bir gerçek herkes düşünsün böyle burnunun arasından toprakları çıkarırken topraktan kalkarken ne oldu sağına bakıyorsun soluna bakıyorsun oyun bitti şaka bitti değil mi İş güç çoluk çocuk Hayat, sevgi, dostluk bitti. Ne başladı şimdi? Kaçış. Kaçış başladı. İşte 5 bunu inkar ediyor. allah Teala da bu surelerde buna cevap veriyor. Bunu düşünmek lazım arkadaşlar. Yani bu dirilişi çok düşünmek lazım. allah Teala bizim bu bedenimizle ama üzerimizde şu anda cici bici giymiş olduğumuz bu kıyafetlerle değil. Çocuk gibi seviniyoruz. Yaş 60 da olsa, 80 de olsa yeni bir şey giydiği zaman insan Aynaya bakıyor filan böyle değil mi? Allah'ın sağlığı yakışmış mı diyor. Başkalarının ona maşallah ne güzel yakışmış demesinden hoşlanıyor. Bu elbiseler olmayacak. Battal abinin kafasında bu takki olmayacak. Böyle saçlarını Battal abi yüzünü alacak böyle topraklan temizleyerek kalkacak. Evet. Kulubun yevme izim vacife O gün kalpler diyor korkaktır devam olarak bize o günün kalp, o gün kalplerin gümbür gümbür attığından bahsediyor. Kitapta gider sele bahsetmiştik. O gün emzikli kadın ne yapacak? Çocuğunu bırakacak. Hamile kadın çocuğunu düşürecek. Kalpler diyor o gün korkaktır. Ebusar ve haşi'a bakışlar nasıldır? Zelildir. Ne demek zelil? Alçak Şimdi bir insanın güçlü olduğu zaman ki bakışına bakın. Temaşa diyorlar haber ettiğine. Patron iş yerinde. Para var, güç var. Herkese böyle yukarıdan bakıyor. Değil mi? Bir de korktuğunu düşünün. Mesela bu asırda da hatta bu son 10 yılda gördük. Adamları bazı ülkelerin başkanlarını yöneticilerini 20-30 yıllık 40 yıllık zalim despot kişiler ee, yakalanınca, kaşınca, o bakışlar nasıl gözlerdeki? O adam, yani o tokatlayan, bir emriyle yüzlerce kişiyi meydanlarda astıran adamların yakalanış anındaki bakışlarına bakın. Nasıl? Böyle. insan oldu. Aynı insan, değişmedi. Aynı insan. Ama bakışlar çöküyor, gidiyor. Kıyamet gününde de diyor ki Allah-u Teala ne olacak? Bakışlar zelil olacak, alçak olacak. Diyorlar. Şimdi Allah Teala Mekke'li müşriklerin söylediği sözleri aktarıyor bize. Derler ki diyor onlar: "İnna le fil hâfira." Bizler tekrardan kabre girdikten sonra topraktan dirilecek miyiz? Tekrardan geri mi döneceğiz? Yani insan ola aciz. Acizliğini Allah Teala Kur'an-ı bizi başımıza böyle vuruyor. Sizi böyle yarattık. Sudan yarattık. Kan pıhtısından yarattık. Aslına bak bir şöyle. Nereden geldiğine bak. Bir alimin güzel bir sözü var. İdrarla büyük abdest kanalından geliyor diyor insan. Dünyaya geldiğin yer, dünyaya geldiğin yer burası. Artistik yapmaya, kibirlenmeye gerek var mı? Yok. Karnında, midende o bir buçuk kilo dışkıyla geziyorsun, dolaşıyorsun. Deponda ne var? Benzin yok. Hoşlanmadığın, kokusundan rahatsız olduğun bir ne var? Atık madde var. Ve bu yani senin dışında değil. Bir depo dışında değil yani. Senin içinde sen de geziyor? Yatıyorsun sen de, kalkıyorsun sen de, dolaşıyorsun sen de. Dışımız güzel kokuyor ama içimiz böyle. Demek ki yani aciz varlıklarız, aciz yaratıklarız. Kimse kibirlenmesin. Kimse büyüklenmesin. allah Teala Diyor ki Mekkeli müşterilerden. Onlar diyor böyle derler. Tekrardan dirileceğiz. Başka ayetlerde hatırlayın. Toprakta çözülmüş, tuzbuz olmuş, kemik olduktan sonra mı dirileceğiz? Bizim diyor ilk atalarımız, babalarımız onlar da mı dirilecek? Hadi oradan derecesine. Bunlarla ne yapıyorlar? İnsanoğlu böyle. İnadında hadi açtığı zaman, inkarında hadi açtığı zaman çok güç laflar edebiliyor. Çok bir şeyler konuşabiliyor. Değil mi? Ama tabi her birinin hesabı var. <gülüyor> e iza kunna azaman Azm, uzam kemik demek. Çürümüş kemikler olduktan sonra mı dirileceğiz? Kalu tilke iden cerretun hasira. Allah diyor <'a c> <gülüyor> var ki eğer bu böyleyse eğer bu böyleyse kurumuş türümüz kemik olduktan sonra dirileceksek, bu diyorlar çok zarar, zararlı bir dönüş olacak. Hem inanmıyorlar, olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak diyorlar ki bu nedir? Zararlı bir dönüş. İnne مهية زجرتum Allah Teala diyor ki bu diyor bir ses, sese bağlıdır. Yani bir bir suara bağlıdır. Surenin sesini duyduğunuz zaman Hemen kalkarsın. Ve izahum mistahira Onlar ne yaparlar? Sese bağlı olarak bir çığla bir sura üfrenişe bağlı olarak mahşer meydanına tekrardan toplanırlar. O mahşer meydanı arkadaşlar bu dünya ama nasıl bu dünya? Değiştirilmiş. Gökler ve yerler o gün ne olacak? Değiştirilecek. Ama aynı. Yani burada, burada mı olacak? Bu ayak bastığımız yerler bizim dümdüz olacak. Değiştirilmiş olacak. Her şey gözükecek. Değil mi? Gözün gördüğü kadar önümüz açık böyle. Sayısını Allah'ın bildiği milyonlarca trilyonlarca insan bir arada çırılçıplak toplanacak. Güneş onlara ne olmuş? yaklaşmış. Güneş yaklaşmış. Herkesden ters irin fışkırıyor. O meydanda insanlar hesabın görülmesini bekliyor. Tabii bunlar bunları çok konuşmadığımız için, bunlarla ilgili çok öğüt almadığımız için şimdi bunları konuştuğumuzda sanki böyle bir film senaryosundan bahsediyormuş gibi geliyor bazen insana değil mi? Sanki başımıza gelmeyecek bir yani. Falanca filmde gördü ki, gördüm ki diyor adam anlatırken. Şöyle bir sahne vardır. Anlatırken biliyor o film. Gerçekten ne değil? Yaşanmış, olmuş bir olay değil. Çekilmiş. Şimdi bunları konuşurken insan damarlarında hissetmiyorsa korkmuyorsa, ütmüyorsa demek ki ne var? Hala sen bu sahneyi ne zannediyorsun? Film sahnesi zannediyorsun. Ne zaman seni bu korkutacak? Ne zaman seni ürpertecek, o zaman sen bunu ne yapıyorsun, içinde hissediyorsun yani. Bir tane yaşlı bir kişi tanıyorum, zamanında üstek yerlerde bulunmuş bir kimse. Böyle binlerce kişiye emretmiş, emrettiğinde de herkesin hazır olup beklediği bir kimse. Kimse. Adam şimdi emekli evinde oturuyor. Hocam diyor, ayağım diyor toprağa yaklaştıkça diyor korkuyorum. Şimdi yaşta ilerlemiş diyor. Ama tabi yani işin içten geçmemesi lazım. Vaktin geçmemesi lazım. Bu korku insan saçı başı ağardığında yaşı 60, e 70'e geldiğinde değil gençliğinden itibaren düşünmesi bir tarafına koyması lazım. Ben öleceğim. Babamın, anamın, komşumun öldüğü gibi o soğuk toprağa koyulacağım. Buz gibi kapkaranlık toprağa koyulacağım. E bu dünyadan giderken beyaz bir kefenle. incecik, Tril tril ya böyle çıktığın zaman. Kefenle o toprağın altına bırakılacağım. Ya soğuk olur, üşür, hasta olur, böcekler yer. Kimse demiyor değil mi? Demeden oraya bırakılacağım. Kendimle baş başa kalacağım. Ne hanımım, ne çoluğum, ne çocuğum, ne kabilem, ne aşiretim, ne dostum, ne ortağım olmayacak. Tek başımayım. Tek başımayım orada. Ve orada... Bir sorgu var, bir sual var. Diyerek insan ne yapması lazım arkadaşlar? Sürekli bu konuyu düşünmesi, göz önünde bulundurması lazım. Sonra allah Teala Yüce Rabbimiz Hal ete ki hadis Musa Sana Musa'nın haberi geldi mi? diyor. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Musa Aleyhisselam'ın Haberini Allah nasip edense önümüzdeki hafta alacağız. Musa Aleyhisselam ulul azm olan büyük peygamberlerden bir peygamber. Musa Aleyhisselam firavun gibi azılı bir adama gönderilmiş. İşi çok zor. Olan bir peygamber. Karşıda hem ilahlık taslayan, haddi aşmış ne var bir adam var. Ben diyor size kendimden başka bir ilah tanımıyorum. Bana ibadet edin. E Musa Aleyhisselam bundan mücadele ediyor. allah Teala ona ne yapıyor? Bazı mucizeler veriyor, destekler gönderiyor. Demek ki Allah-u Teala bize Mekkeli müşriklere diyor ki nasıl ki sizden daha azılı olan Firavun gibi bir adam vardı. Sizler de biliyorsunuz tarihte eskiden anlatılıyor bunlar. O nasıl helak olduysa o nasıl mahvolup gittiyse suda boğularak bunu yaptıysak siz de ne olacaksınız? Öleceksiniz. Öldükten sonra bu inkar ettiğiniz dirilmeyle karşılaşacaksınız. Yaşayacaksınız onu burada. O ölümü yaşamak nefeslerini o ölümün nefesini insanın hissetmesi başınıza gelecek diyor. Sonra Allah bize ne yapıyor? Kıyametten bahsediyor. Onu da inşallah ömrülecek hafta Allah'ın ömür verirse pazar günü ee, dersimizi saklayalım. Geçen hafta ki, keffaret meclisi. Meclisin kefareti, Böyle bir sohbet meclisinin, çay meclisinin bitiminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu bir dua var. Kim diyor bu duayı okursa o meclisteki günahlara kefaret olur. Yani örter. Çok kısa bir dua. Ezberleyen var mı? Evet. Sübhaneke Allahumme ve bihamdik işer önler Evet. Allah'ım seni hamdınla tesbih ederiz. Eşhedü en la Senden başka ibadete layık hak ilah olmadığına şahitlik ederim. Estağfiruke ve ileyk mağfiret af. bağışlanma başlanma dilerim. Mesela tövbe ederim. Bu kadar. Bir yere gittiğin oturduğun kalkarken bunu okursan kefaret. Subhanekallahumma <gülüyor> ve la ilaha illa